Musaftaki sıralamada üçüncü, iniş sırasına göre 89. suredir. Enfal suresinden sonra, Ahsap suresinden önce Medine'de nazil olmuştur. Müfessirlerin çoğunluğuna göre surenin önemli bir bölümünün geliş sebebi Necran Hristiyanları adına Medine'ye gelen heyetle, Hz. Peygamber arasında geçen Allah inancı konusundaki tartışmalardır. Bu vesileyle nazil olan ayetlerin sayısı ve surenin iniş zamanı hakkında farklı görüşler vardır. heyeti heyetiyle ilgili rivayetten sonra bunlara yer verilecektir. Coğrafi kaynaklar Yemen'de, Küf'e civarında ve Havran'da Necrân adını taşıyan birden fazla yerleşim biriminin bulunduğunu kaydeder. Burada söz konusu olan kişiler, Yemen necranından heyet halinde gelen Hristiyanlardır. Hristiyanlık asli şekliyle Arap Yarımadası'nın önce bu kasabasında yayılmış ve başlangıçta Yemen hükümdarlarının sert tepkileriyle karşılaşmıştır. Daha sonra burası Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Nitekim tarihi kaynakları, burada inşa edilen ve Kabe-i Muazzama'ya karşılık olmak üzere Kabe-i Necran adıyla anılan görkemli kilisede çok sayıda psikoposun görev yaptığını belirtmektedirler. Aralarında bu kiliseye mensup din adamlarının da bulunduğu 60 kişilik bir Necran heyeti, birazdan açıklanacağı üzere hicretin 9. yılında veya daha önceki bir tarihte, Medine'ye bir ziyarette bulunmuştu. Bu heyet içinde 14 kişi temsilci konumundaydı. Bunlardan üçü heyetin en yetkilileriydi. Başkan Abdül Mesih, El Akıp, Başkan Yardımcısı Eyhem, Es Seyyid ve Psikopos Ebu Harise bin Alkame. Bir gün ikindi namazını mütakip, süslü ve ihtişamlı elbiseler içinde mescide gelip, Hz. Peygamber'in huzuruna çıkan bu heyet mensupları, kendi ibadet vakitleri geldiğinde doğuya doğru dönüp, Hristiyan usulüne göre ayin yapmak istediler. Resulullah onlara müsaade etti. Heyet birkaç gün Medine'de kaldı ve Müslümanlar tarafından ağırlandı. Bu süre içinde heyetin ileri gelenleriyle Hz. Peygamber arasında Allah inancı, ve Hz. İsa'nın durumuna dair önemli tartışmalar cereyan etti. Heyet mensupları arasında tam bir inanç birliği olmadığı gibi sorulan sorulara verdikleri cevaplar da tutarlı değildi. Hz. İsa için bazen Allah, bazen Allah'ın oğlu, bazen de üçün üçüncüsü diyorlardı. Hz. Peygamber onların iddialarını çürüttükten sonra kendilerini bağlayacak sorular yöneltti. Sonunda sükut etmek zorunda kaldılar. Bunun üzerine Resulullah onları İslam'a davet etti. Bu teklife karşı direnme yollarını denediler. Ey Muhammed! Sen İsa'nın Allah'ın kelimesi ve ondan bir ruh olduğunu söylemiyor musun? Dediler. Resulullah, evet deyince, işte bu bize yeter, dediler. Allah Teala, Resulüne onları mübahaleye açık biçimde, lanetleşmeye davet etmesini vahyetti. Bu konuda ayrıntılı açıklamaya 61. ayetin tefsirinde yer vereceğiz. resul Ekrem bu çağrıyı yapınca bir gün süre istediler. Bu konuda ne yönde bir karar alabileceklerini kendi aralarında müzakere ederlerken içlerinden biri şöyle dedi. İsa Efendimiz'le ilgili çekişmeyi çözüme bağlayışından anlaşılmış oldu ki, Muhammed gerçekten Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir. Bilirsiniz ki bir toplum peygamberle lanetleşmeye kalkışırsa, Allah büyüğüyle küçüğüyle onları mahveder. Dinimizde kalmaya kararlıysanız, bu zatla lanetleşmeye girmeyiniz ve iyilikle ayrılınız. Sonunda Hz. Peygamber'e gelip şöyle dediler. Ey Ebu'l Kasım, seninle lanetleşmeye girmemeye, seni dininle baş başa bırakıp kendi dinimiz üzere kalmaya karar verdik. Fakat biz senden hoşnuduz ve sana güveniyoruz. Asabından uygun birini aramızdaki mali ihtilafları çözmek üzere bize gönder. Resulullah bu talep üzerine Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı bu iş için görevlendirdi. Rivayete göre Hazreti Ömer hiçbir zaman yöneticilikten hoşlanmadığı halde Hazreti Peygamber'in söz konusu görev için karar verdiği gün hayatında ilk defa içinde bu arzuyu duyduğunu ve kendisinin tayin edileceğini umduğunu ifade etmiştir. Necran heyetiyle yapılan tartışmalar vesilesiyle nazil olan bölümün 1.61-1.62'dir. 82 ve 1, 84. ayetler olduğu yönünde görüşler vardır. Necan heyetinin Medine'ye hicretin 9. yılında gelmiş olduğu yönündeki yaygın bilgiye göre, Medine'ye hicretin 9. yılında gelmiş olduğu yönündeki yaygın bilgiye mukabil, İbni Hişam'ın bu heyet hakkındaki bilgileri tarih vermeksizin aktarması, Al-İmran suresinin Medine'de inen ilk surelerden olduğu hususunda alimler arasında görüş birliğinin bulunması ve surenin içerik ve üslubu bazı müellifleri bu surenin ne zaman nazil olduğu konusunda farklı değerlendirmeler yapmaya sevk etmiştir. İbn-i Aşur'un bu konudaki açıklamalarını şöyle özetlemek mümkündür. Âlimran suresinin Medine'de inen ilk surelerden olduğu ve bazı ayetlerinde Uhud savaşından söz edildiği konusunda alimler arasında görüş birliği vardır. Enfal suresinden önce veya sonra indiği konusuysa ihtilaflıdır. Fakat Ali İmran suresinin Bedir savaşı sırasında indiği ittifakla kabul edilen Enfal suresinden de önce nazil olduğuna dair rivayetin kabulü halinde, bu surede Uhud savaşından söz edildiğini ve Bedir'de Müslümanların kazandığı zaferin hatırlatıldığını söylemek mümkün olmayacaktır. Daha önce açıklandığı üzere, ''Aynı süre içinde birden fazla surenin inmesi mümkündür ve tefsir kitaplarında yer alan bu sure filan sureden sonra inmiştir.'' şeklindeki ifadeler, ''Bu iki sureden ilki tamamlanıp sonra diğeri inmeye başladı.'' anlamında değil, ''Birincinin nüzulü diğerinin nüzulünden önce başlamıştır.'' anlamındadır. Necran heyetiyle ilgili bölümün iniş zamanının da bu ölçüye göre değerlendirilmesi uygun olur. Şu var ki bu bölümün Hicret'in 9. yılında inmiş olduğuna dair ifadelerin bu yılın Senetül Vüfud, Elçiler Yılı olarak tanınmasından kaynaklandığı ve Ali İmran Suresinin Medine'de inen ilk surelerden olduğu dikkate alınınca Necran heyetinin söze edilen Elçiler Yılından önce muhtemelen Hicret'in 3. yılında gelmiş olduğu söylenebilir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Âl-i Suresi'nin muhtevası ile ilgili detaylı bilgileri bir sonraki programda aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren